Uyurken okunacak dua. Ebu Hureyre radıyallahu anhunun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sizden biriniz yatağına geldiği zaman elbisesinin bir tarafıyla üç kere döşeğinin tozunu gidersin. Ve Bismike Rabbi ve da'atu cembi ve bike arfa'uhu in emsekte nefsî fagfir lehâ. وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِح۪ينَ diye emrederdi. Yani, isminin koruması altına girip yanımı yere koydum ve isminle kaldıracağım. Eğer canımı alırsan, günahlarımı ört. Eğer canımı gönderip salı verirsen salih kullarını koruduğun isimlerinle beni de koru demektir. Hazreti Aişe radıyallahu teala anhâ'nın merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatmak üzere döşeği üzerinde otururken iki elini açıp birleştirir. Sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah ve 33 kere Allahu ekber der ellerine üfürür. Sonra İhlas, Felak ve Nas surelerini okur tekrar mübarek ellerine üfürür, başından başlayarak bedeninin her tarafını üç kere ovardı, buyrulmuştur. Mü'min bunu yapmasıyla korkunç rüyadan, şeytanın hislerini istila etmesinden kurtulur. Uykusuzluğun Giderilmesi için Dua Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu, Ben gece uykusuzluğuna yakalandım. Halimi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz ettim. O da bana Allahümme gâratin nücûmu ve hedeetil uyûnu ve ente hayyun qayyumun, la te'khuduke sinetun ve la nevm ya hayu ya qayyûm ehd-i leyli ve enim ayni duasını oku diye buyurdu. Ben de okudum Allah Azze ve Celle uykusuzluk halini benden giderdi buyurmuştur. Yani Allahumma, yıldızlar batıp kayboldular. Gözler uyuyup sükun buldular. Sen bizzat hayat sahibi dirisin, hayat vericisin. Başkasına muhtaç olmaksızın hükmünle sen bizzat kainatı tedbir ve takdir etmektesin. Uyuklamak ve uyku asla seni tutmaz. Ya hayyu ya kayyumu, gecenin bana verdiği uykusuzluk ızdırabını durdur ve gözlerimi uyut demektir.